Aleyküm selamün aleyküm. Aleyküm selamün aleyküm. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Ee, hocam abdest konusunda ben bir şey, soru soracaktım ama. Hay hay. Ee, şimdi burnumuz kanadı. Hı hı. Ee, kan durdu. Abdest aldık. Evet. Ee, namazımızı kıldık. Bir müddet sonra burnumuzu temizleme ihtiyacı hissettik. Çok affedersiniz, biraz kaba olacak ama e, kanlı simik parçası geldiği zaman abdest bozulur mu, bozulmaz mı? Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diyoruz. Burnu kanadı birinin Bir ve durdu. Bir kişi, abdesti bozacak olan, malum abdesti bozan hususlardan birisi nedir? Vücuttan kan çıkıp çıktığı yerin dışına taşmasıdır. Çıkıp da dışarı taştığı vakitte Hanefi mezhebine göre bu kan abdesti bozar. Dolayısıyla da kan kesilmediği müddetçe abdest alınmaz. Kan kesildi ve abdestinizi aldınız. Aldıktan sonra kardeşimizin ifade ettiği gibi burnunu temizlerken bir parça kan pıhtılaşmış parça geldi ve düştü. Bu sizin abdestinizi bozmuş olur mu? Hayır, bozmuş olmaz. Niye? Çünkü pıhtı kan, pıhtı kan ağızdan gelse veya burundan gelse bile abdesti bozmaz. Akıcı, seyyal dediğimiz akıcı olarak gelen kan bozar. Bu pıhtılaşmış olan kan midedeki bir yaradan veya bir sıkıntıdan gelmiş olabilir ağızdan geldiyse. Hı -hı. Eğer burundan geldiyse de o önceki kanın pıhtılaşmış halidir. Su değdiği vakitte de pıhtıyı atmıştır. Hı -hı. Dolayısıyla da bu pıhtı onun abdestini bozmaz. O hala abdest olarak devam ediyor demektir. Evet yani zaten e, abdest Hı -hı. almadan önce vücuttan çıkmıştı. Tabii ki çıkmış ve yani. durmuş. Durduğu Hı -hı. yerde pıhtılaşmış. Dolayısıyla suyla temizlediği vakitte attığı nedir? Pıhtılaşmış pıhtı. olan kandır. Pıhtı kan bakın yine söylüyorum ister mideden pıhtı halinde gelsin ağız yoluyla isterse burundan gelsin abdesti bozmaz. Niye? Akıcı kan bozar yani donmamış donuk hale gelmemiş kanı ister burundan gelsin ister ağız yoluyla gelsin bu bozar veya vücuttan çıksın bozar ama pıhtı halinde geliyor ise bu bir yaradan Gelir yara iyileşmiş veyahut da zaman, akmış midenin içerisine orada pıhtılaşmış bir de zaman içerisinde onu ne yapıyor ağız yoluyla dışarı atıyor bağırsak yoluyla atabildiği gibi ağız yoluyla da atabilir dolayısıyla pıhtı kan bozmaz ister evet. burundan ister ağız yoluyla gelsin bozmaz.